Geçen hafta şeye değinmiştik. Hayvanın, yenen hayvanların çişleri e, ve dışkılarının e, temiz Allah aksam, zekalaki. Geçen hafta eti yenen hayvanların çişleri ve dışkılarının temiz ve tahir olduğu konusuna değinmiştik. Bunun yanında da deve etinin, deve etinin abdesti bozduğunu. Ondan sonra diyor ki Yani Allah Celle Celaluhu haram olan bir ilaçta Allah Celle Celaluhu haram olan bir ilaçta hiçbir zaman ne yapmıştır? ne yapmamıştır? Şifayı buldurmuyor. Allah Celle Celaluhum. Çünkü haram olan bir şey ile tedavi edilmek veyahut tedavi etmek İslam şeriatında caiz değildir. İster doktor olsun ister hasta olsun. Yani doktor olan bir kişi Allah'ın haram kıldığı bir ilacı Müslümanlara tavsiye etmemesi gerekiyor. Aynı şekilde bir hasta doktora gittiği zaman bir doktor ona haram olan o haram olan bir ilacı tavsiye ettiği zaman o ilacı edinmeyecek. Çünkü diyor ki yani ve vesselam ve bu e, hadisi e, tabi İmam Bukhari ile diğer kitaplarda diğer sünnet kitaplarında geçiyor. Diyor ki yani sallat vesselam inna Allah lam yecal şifaeakum fi mah harrama aleykum. Allah celle celaluhu size haram kılmış olduğu şeyde hiçbir zaman ne yapmamıştır. Şifalı kılmamıştır. Dolayısıyla haram olan şeyler ile tedavi olmak veya te tedavi etmek, ey doktor tarafından tedavi etmek veya hasta tarafından tedavi, ol tedavi olunmak caiz değildir. <gülüyor> Onun için bu e, ilaca bu söze karşı Allahu alem irfan hocamız sormuştu değil mi? Şey o ilkokul irfan hocamız değil. Ee, öyle. Üniversitede olan İrfan Hoca. Sizin sizdekii o İrfan Hocanın soy ismi neydi? Işık. Işık. Biz, bizdeki şey Macit. Maci. Onunki heştten İrfan e, İrfan Işık Hoca. E, Dedik ki Türkiye'de e, amel kalp ameliyatlarında e, domuzun kalbinden ipler çekiyorlarmış. O iplerle kalp kabakçına şey koyuyorlar. İnsanın kalp tabutuna koyuyorlar. Bir de Kalp kapakçı, yani kalbin kapağı, insanın kalbinin kapağını uyuyormuş. Uyuyormuş. Bir de aynı şekilde domuzun do, domuzda domuzun kalbinde ipler varmış, böyle e, damarlar varmış. İşte o damarlarla o damarları da kullanıyorlarmış bazı ameliyatlarda. Herhalde o sormuş, tahmin ediyorum oydu. İrfan hocam. İrfan hocam dedin ve. Tabii biz demiştik ki alimler bu konuda ihtilafa düşmüşler ve yani e, Kur'an ve sünnetin ruhuna en yakın olan şey Allah'ın haram kıldığı şeyler <gülüyor> ile tedavi olunmaması. Peki hocam, burada yemeği ile o tür kullanma arasında bir fark var mı? E tabi fark var. Yani domuz eti yemek haramdır ama... Bir var, de işte deri, derisi de haramdır. Derisi deri, derisi haramdır mesela ciğerleri, çişleri, dışkıları, kalp, kalbi efendim İçindeki bağırsaklar, marsaklar, hepsi ancak deri, bütün alimlere göre, cumhura göre deri dibak yapılsa bile caiz değildir cumhura göre. İslam ümmetinin cumhuruna göre. Ama İmam Elbani Rahimahullah ve onun çizgisinde olan hadis uleması diyorlar ki, domuz olsun, köpek olsun ve Yahutta yırtıcı hayvanların derileri olsun dibak yapıldıktan sonra caizdir. Onun için dikkat ediyorsunuz Avrupa'da ve özellikle Britanya'da e, birçok ayakkabıları domuz derisinden yapıyorlar. Çünkü Avrupa ülkelerinde e, demi, deni, e, domuzu çok yiyorlar. Dolayısıyla derisi de çok şey, böyle kolay kolay çatlamıyormuş. Ucuz bile çok değil. Belki de ucuz olduğundan dolayı, belki bir de ucuz. çok sağlam. E, bazı şirketler ondan bayağı ayakkabı yapıyorlar. İmam Elbani Rahim Mevla diyor ki domuz olsun, köpek olsun, yırtıcı hayvan olsun diyor. Derinin diyor, dibak yapıldıktan sonra caizdir ama derinin dışında diyor domuzun her şeyi haramdır. Dişleri müstesna. Veyahut da yırtıcı hayvanların dişleri ve boynuzları müstesna. Tamam mı? Veyahut da yırtıcı kartallar var ya, onların gagaları onların gagaları da ııı e, yani mesela artık bazı şeylerde de kullanıyorlarmış. Yani öldükten sonra o gaga şey oluyormuş. Yani tahirmiş. Delil Çünkü içinde olsun. rütübet yoktur. Delilleri ee, Delilleri biz anlatmıştık geçen bu şeyde değil mi? Ee, delilleri mesela hayvanların dişleri, domuz, köpek veyahut da yırtıcı hayvanların dişleri kuru olduğu için. Yani içinde rütübet yoktur. Tamam mı? İçinde rütübet olmadığı için ama dişlerin ve boynuzların dışındaki diğer her şeyde rütü, Yani e, hayvanlarda olan, yırtıcı hayvanlarda olan şey rütübetlidir. Mesela örneğin, hani köpeği görmüştük biz değil mi? E, köpek bir e, kabı yalassa o zaman o yalan köpek tarafından yalanan köpek e, e, kab yedi defa yıkanması gerekiyor. Birinci su toprak ile altı defa su ile ve e, de, yine Allah-u Alem deyinmiştik bazı e, garp ülkelerinde olan bazı doktorlar bu şey üzerine doktora yapmışlar yani araştırma yapmışlar acaba yani neden Müslümanların neb Nebisi toprağı şart görmüş şimdi topraksız bir kontrol yapıyorlar, topraklı kontrol yapıyorlar, bakıyorlar ki yani ilk önce toprak koymadan o şeyi suyla yapıyorlar. sabunlarla memnunler yerhamdullah, şampuan memnun falan filan <gülüyor> ya, bu çağdaş şeylerle bakıyorlar ki o mikrop hala duruyor. Subhanallah. <gülüyor> ondan sonra toprakla şey yapıyorlar, toprakla siliyorlar, ondan sonra temizliyor suyla temizliyorlar, bakıyorlar ki o mikropun eseri kalmıyor. Hani bir de şeyden değinmiştik değil mi? Ee, sinekler. Sinek yani diyor ki e, sineğin birisi diyor sizin yemeğinize düşerse onu ne yapınız? Batırınız ondan sonra çıkarınız. Çünkü sol kanadında zehir. Tamam mı? Sağ kanında pan zehir var. Yani bu pan zehir o sol kanattaki zehri ne yapıyor? Gideriyor. İşte onu batırdığın zaman o zaman o onu öldürüyor. Yine Allah'u alem e, hatırladığım kaderine. yine Almanya'da böyle bir şahıs, böyle bir araştırma yapıyor. Ve bu adam Müslüman oluyor. En e, ismini de Abdülkadir Kadir As asufi diye koymuştu. Orada tabii Sufilerin özellikle bu cemaat-i davet tebliğ var ya, hiç duydunuz mu? Türkiye'de çoğu Cema nimetullahın cemaatı. Yani burada da şeyler var. He, burada da var. Yani, yani merkezi tabii Pakistan'da. Buraya gelip götürüyorlar. Ben bir araba Dolayısıyla pazarda o cemaatten 3-3 kişi geldi. Üçü de aynı yerdi. 4 hmm. tanışmış olduk. Ee, Türkiye'den bahsettiler. Ben de ne biliyorum. İşte vardır. o cemaat o cemaata'dan yani o cemaata e, mensup kalmıştı ve ismine Abdulkadir el-Sufi diye adlandırmıştı. Bu araştırmayı yaptıktan sonra adam Müslüman oldu. Eee ee, şey kuru diyorsunuz. Mesela dişleri veyahut ağızları veyahut boyunları. Derisi de da ne istiyorsunuz? Peki temiz oluyor. He, şimdi deri, o deriden yapılan bir ayakkabı suyun içinde düştüğü zaman Bir sakıncası yoktur. Nemleniyor tekrar. Ama daba yapmış ya o necaset ondan gitmiş artık öldürülmüş. Elhamdülillah hani yine ölü eti yenen hayvan öldükten sonra Aleyhisselatü Vesselam bir gün şeyden geçerken şöyle ölü bir hayvan dışarıda atıldığını görüyor. Ee, diyor ki e yani bunun niçin böyle attınız, niçin derisinden faydalanmadınız? Diyorlar ki, ya Resulullah bu ölüdür diyor. Tamam diyor, ölü hayvanın eti haramdır diyor. Ama deri de bağlandıktan sonra diyor bir sakıncası yoktur, ondan faydalanabilirsiniz diyor. Yani e, normal eti yenen hayvan öldükten sonra necis oluyor. Aynı zamanda haramdır değil mi? Hem haramdır hem necistir. Eti, eti öyle oluyor değil mi? E tabii, yok deri bile yaşıyken haramdır. Eciztir yani. Yani tabaklamadan sonra temizleniyor. Hocam ben izin alacağım. Tamam buyurun. Toplulukumuz şeyde. Bu tamam tamam, tamam şeyde. buyurun. Ya, nereye giderseniz, biz <gülüyor> <gülüyor> <s> <gülüyor> ar arkanızı araştıracak halimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla İmam Elbani ile aynı, aynı çizgisinde olan <gülüyor> alime diyorlar ki e, hmm. deride diyor yırtıcı hayvanlar ile veyahut da donmuş köpek veyahut da eti yenen hayvanlar arasında fark yoktur, diyor. Çünkü bu da tabaklanıyor, bu da tabaklanıyor. O ölürken, öldükten sonra necistir, haramdır. Ama tabaklandıktan sonra temizleniyor. Bugüne o şekilde, ondan önce necistir, haramdır. Ama tabaklandıktan sonra temiz oluyor. Ancak Cumhur'un görüşüne göre e, necist, Necis sayılır yani. Hatta tabaklansa bile. Yalnız Allahu alem yani hak bu muhaddis alimlerin yanındadır. Vallahu alem. Tamam. Ondan sonra demiştik ki Allah Resulü (s.a.v.) diyor ki: Sallu fi marabet el-ganem ve la tusallû fi a'tân el demiştik. Allah Resulü (s.a.v.) diyor ki: "Keçi ve koyunların ahırlarında namaz kılabilirsiniz veya da namaz kılınız. Ancak develerin ahırlarında namaz kılmayınız." Ve demiştik ki biz develerin geçen hafta devenin çişleri nedir? Temizdir, tahirdir demiştik. Allahü Teala ve yanında bir bir yerden o yana bazı şahıslar geliyor. Hasta onlardan bir hastalık olduğunu söylüyorlar. Aleyhisselam işte bir dağda ya bir çoban varmış. O çobanın yanında da bu ibiller varmış. Diyor ki işte o çoban yanına gidiniz ve orada o develerin sütlerinden ve çişlerinden içiniz. İnşallah şifa olursunuz. Şimdi biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'ye göre Rahimahullah e, İmam Ebu Hanife'ye göre yenen hayvanlar ister yenen hayvan olsun ister yemeyen hayvan olsun çişleri ve dışkıları necistir. Ebu <gülüyor> Hanife Rahimahullah e, devenin, koyunun veyahut da keçinin veyahut atın çünkü racih kavle göre at biliyorsunuz eti yeniyor. İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın yanında bunlar necistir. Peki necis olduğu için onunla tedavi olmak da necis, caiz değildir İmam Ebu Hanife'ye göre. Çünkü devenin veyahut da koyunun veyahut da öyküzün e, dışkısı veyahut da çişi necistir onun yanında. Dolayısıyla ne necis haram olan bir şey. Tedavi etmek bu hadise göre o zaman bu İmam Ebu Hanife Allah Bu hadisi kendine delil ediniyor. Cumhur öze özellikle ee, İmam Malik ile İmam Ahmed bin Hanbel ve bu onların çizgisinde olan alimler bir rivayete göre İmam Şafii aynen Ebu Hanife gibi düşünüyor. İmam Şafii rahimeullah iki görüşü var bu konuda. Bir görüşte bir görüşünde Ebu Hanife ile birleşiyor. Ey etiyenin hayvanlar ile yenmeye yenmeyen hayvanlar arasında fark yapmıyorlar. İmam Şafii. Ebu ile göre Diğer bir kavlinde göre biliyorsunuz İmam Şafii'nin iki görüşü var iki kavli var. Bir eski görüş eski e, iştihat ile yeni iştihat eski yeni eski iştihat Irak'tayken onun bir iştihadi vardı Mısır'a gittikten sonra tabi e, işte Bağdat'ta karşılaşmadığı bazı hadislerle karşılaştı tabii ki oranın iştihadi oranın kıyası mesela Bağdat'a göre değiştiği için orada işti bazı iştihatlarında değişiklik oldu işte diğer ikinci görüşünde İmam Şafii eti yenen hayvanların dışkıları ve çişleri temiz olduğunu söylüyor. Böylece cumhur cumhurun görüşüne göre mezhepler arasında cumhurun görüşüne göre et, eti yenen hayvanların çişleri ve dışkıları temizdir. Onun için peki şu soru sorulabilir, denilebilir ki madem ki devenin çişi ve dışkıları temiz ise neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam keçilerin ve koyunların ahırlarında namaz kılmasını caiz görüyor da niçin devenin ahırında namaz kılmayı caiz görmüyor? Onlar da temiz, bunlar da temiz. İşte o zaman bu bir rivayete göre İmam Ahmed'in çıkardığı bir rivayete göre diyor ki وَفِي بَعْدِ الرِّوَيَاتِ فَاِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاتِينَ Yani Allah Resulü bazı söz bazı sözlerinde Deve, şeytanlardan veyahuttan şeytan ahlakı üzerinde yaratılmıştır. Deve biliyorsunuz ahlakça çok sert bir tabiatı var. Onun için deve etini yiyen insanlar da aynı şekilde tabiatları serttir. Özellikle Bedeviler genelde en çok yedikleri nedir? Deve etidir. Abdesti bozulur, doğru mu? He, ona değineceğiz inşallah. Ee, devamlı deve etini insanlar hakikaten bakıyorsunuz ki adamlarda bir şiddet, gılgat var değil mi? Hiç fark ettiniz mi Bedevilerde? Genelde Bedeviler biraz katıdırlar değil mi? Bedevi halk, Bedevi kesim biraz katıdır. İşte hep develerle, develerle kalkıp oturdukları için onlar katı oluyor. Ama keçi koyun besleyen insanlar da nedi onlar da biraz yumuşak oluyor. Onun için toplum olarak bunlar ile bunlar arasında taban, ahlakın fark var. İşte <gülüyor> ee, işte bundan dolayı Ali Satt ve selam çünkü develerin kaldıkları yerde şeytanlar doluyor ve biz geçen hafta bir kıyas yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Dedik ki niçin Allah Resulü ve develerin ahırlarında namaz kılmayı nehyetti? Çünkü o ahırlar şeytanlarla doluyor. Şeytanların dolu olduğu yerde kişi namaz kılarsa o şeytanlardan zarar görebilir ve yahut da ona çok vesvese yaparlar. E, namazında huşu bulamayacağından dolayı Ali satt orada ne yapıyor? Orada namaz kılmayı nehy ediyor. Ama keçi ve koyunların ahırında namaz kılmayı ne yapmıyor? E, Nehyetmiyor. Yani bilakis caiz veriyor. Onun için biz orada bir kıyas yapmıştık. Demiştik ki yani alimler. Yani özellikle İmam Elbani Allah e, çalgı aletleri hakkında bir kitabı var. Orada değiniyor. Diyor ki mesela Allah sallallahu ve burada namaz kılmayı sakındırırken diyor. Acaba bir evde çalgı ve şarkı falan söyleniyorsa televizyonda veyahut da tehdit ediyor. Tamam mı? Veyahut da normal canlı olarak almışlar mesela bu sazları mazları. Bununla beraber ne yapıyorlar? Çalgı çalıyor. Burada oturmuşlar artık bu çalgı takımı oturmuş burada çalıyor. Birisi de gelip burada Kur'an okuyor veya namaz kılıyor. Çalgıların çalındığı yerlerde aynen ne yapıyor? Şeytanlar doluyor, melekler kaçıyor. Rahmet melekler oradan kaçar. Çünkü Allah'ın razı olmadığı şeyler olduğu yerlerde Allah rahmet melekler girmez ve özellikle ee, köpeğin köpeğin bulunduğu yerde ve resimlerin bulunduğu yerde rahmet melekleri girmez. Ancak dört tane melek girer. Biliyorsunuz demiştik her insanda dört tane melek var. İkisi yazılar yazar. Sağda ve solda hayır ve şeri yazan melekler. Diğer ikisi önden ve arkadan Allah'ın emriyle onu şerden ve musibetlerden kururlar. Ancak Allah Celle'ye takdir etmiş olduğu bir şey varsa onun kaderinde, o kader geldiği zaman, o kaza yani kaderin kazası geldiği zaman melekler orada çekiliyor. Ve işte artık o musibet neyse o musibetle karşı karşıya geliyor. <gülüyor> i̇şte bu dört melek müstesna diğer rahmet melekleri, zikir melekleri şunlar bunlar ne yapıyor? Oradan, oraya, oraya girmezler. Niçin? Çünkü orada şeytanın hoşlandığı şeyler olduğu için, Dolayısıyla şeytanın hoşlandığı şeyler o olup, bütün şeytanlar orada doluyor. Ama tam aksi, Kur'an'ın okunduğu yerde, zikirlerin olduğu yerde, Allah'ın anıldığı yerde, tamam mı? İbadetlerin yapıldığı yerlerde şeytanlar kaçar. Aleyküm selam ve Şeytanlar kaçar, rahmet melekleri dolar. Ve özellikle biliyorsunuz, ders halkalarını, zikir halkalarını, Takip eden melekler var. Allah Celle Celaluhu öyle bir taifa tahsis etmiş. Allah'ın anıldığı yerlerde ne yapıyor? O melekler devamlı orada doluyorlar. Dolayısıyla e, devenin ahırında şeytanların çoğaldığı çoğaldığından dolayı Ali Vesselam orada namaz kılmayı nehyediyor. Ve hakikaten yani e, şöyle takdir ettiğiniz zaman biliyorsunuz e, ehli i Sünnet ve Cemaat'ın e, iştihadına göre İslam'ın ahkamı dörttür. Kur'an-ı Kerim, Sahih Sünnet, İcma ve Kıyas demiştik. <gülüyor> Tabi ki bazı insanlar kıyası kabul etmiyor. Mu'tezile, ondan sonra e, Kur'ancılar, yani El-Kur'aniyyun deniliyor. Ondan sonra Şehiler, ondan sonra e, Bahailer, Kadiyeniler, ondan sonra e, Al-Kuraniyun'u saydık değil mi? Bunlar ne yapmıyor? Bunlar kıyası kabul etmiyorlar. Hatta Al-Kuraniyun sünneti bile kabul etmiyorlar. Sadece Kur'an ile amel edenler ve bu biliyorsunuz Türkiye şeyde Hindistan'da ve Pakistan'da çok fazladırlar ve özellikle İran'da da var, Filistin'de var, Şam'da var. Bu Beheye fırkası ile Kadiyeni'ye. Türkiye'de de varmış. Yani herhalde yeni yeni girmişler Türkiye'ye, Bahaiye ve el niye bayağı varmış Türkiye'de yani bayağı çoğalmışlar. Mısır'da çok. Baha'yı Kur'an-ı Kerim'e inanıyor musun? Kur'an-ı Kerim'e inanıyorlar ee, ancak şeye göre yani, heva heveslerine göre. Aynı el-Nusayriyun gibi, Nusayriler biliyorsunuz Kur'an'a inanıyorlar. Şu bizim Alevi dediğimiz insanlar var ya, yani adam mesela Kur'an'a inanıyor ama heva hevesine göre tefsir ediyor Kur'an'ı. Niçin? Diyor ki Kur'an Allah'ın kitabıdır. Tamam mı? Aynen Şiiler gibi yani Rafiziler gibi. Diyorlar ki Kur'an Allah'ın kitabıdır. Ama Kur'an'da eksiklik ve fazlalık var. ve Dolayısıyla Kur'an'da mesela Allah Celle Celaluhu namazı diyor Peki diyorsun ki Allah Celle Celaluhu orucu, namazı, zekatı Kur'an'da emrediyor. Siz niçin namaz kılmıyorsunuz? Diyor ki Kur'an'da namazı nasıl kılınacağını tafsilatlı bir şekilde olmadığı için diyor. Biz inanıyoruz ama kılmıyoruz. Dolayısıyla İslam'ın rüküllerinden neye inanıyorlar Nusayriler? Kelime-i Şehadet'e inanıyorlar. Aynı şekilde <gülüyor> El-Kuraniyun ile ve özellikle <gülüyor> El-Kadiyaniye çünkü El-Kadiyaniye fırkası Ahmed Mirza Khan ama Gulem Ahmed Mirza Khan El-Kadiyani e, olan onun bir köyü olduğu için bunlar biliyorsunuz Allah Resulü ve Selam'dan sonra <gülüyor> nübüvvetin devam edeceğini söylüyorlar. Bu Ahmet Mirza, bu Mirza ee, Gülam, Mirza, Ahmet, Al-Kadi yani işte bu fırkanın nebisi olarak biliniyor. Merkezi Hindistan'da Pakistan'da bayağı şubeleri varmış yani. Bayağı kuvvetliler yani. Ee, ve hatta bir ara biz duymuştuk bu Abbas var ya, Mahmud Abbas kendisinin bu fırkadan olduğunu Berviz Muşarraf bu, fır, bu fırkaya tabi olduğunu. Şimdiki şimdiki cumhurbaşkanı Pakistan'ın Cumhurbaşkanı, bu fırkadan olduğunu söylüyorlar. Karısı Şii'dir, biliyorsunuz e, Benazir Buttu, İran asıllıdırlar bunlar. Onun babası var ya o Buttu, e, bunlar Şii'dir hem, ama kocası Kadiyenidir. E, dolayısıyla bunlar Kur'an'da olan şeyler de mesela kafalarına göre tefsir ediyorlar. Ve bende bir kitap var aldım bu Al-Kur'aniyyun diye, mesela Birisi diyor ki, bir soru soruyor. Yani siz Kur'an'a inanıyorsunuz. Ve Kur'an'a inandıktan sonra yani siz Kur'an'da namazın, orucun, zekatın, şunların, bunların geçtiğini e, geç, e, geçiyor. Siz bunları nasıl beyan ediyorsunuz? Ve biliyorsunuz kadiyaniler sabah bir namaz kılıyorlar. Bir de akşam bir namaz kılıyorlar. Başka çünkü Kur'an-ı Kerim'de tatbikatlı tef bir şekilde zikredilmiyor. Yani diyor ki akşam ve sabah ve akşam namaz kılınız veya Allah'ı anınız. Zekat gene o şekilde. Kafalarına göre işte yazmışlar. Şu kadar para vereceksin, şu kadememle yapacaksın, şu kadar namaz kılacaksın. Peki hani sünnetleri, hani farzları, hani orucun tafsilatı, hani zekatın tafsilatı, hani namaz efendim e, imanın tafsilatı bunlar hepsi tafsilatlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ki ve böylece ne yapıyorlar? Sünneti reddediyorlar. <gülüyor> Ehli sünnet vel cemaat biliyorsunuz, Kur'an sünnet, kıyas ve icma veya da Kur'an sünnet, icma, kıyas, istihsanı da kabul ediyorlar. Ve görüyoruz biz bazı insanlar işte bu tür görüşlerden bayağı etkileniyor. Bakıyorsun mesela çıkıyor birisi diyor ki mesela ben ahad hadise inanmıyorum bazı diyor, diyor ki, sünnetimiz kesinlikle sünnetle amel ettik. Çünkü sünnet her an için tahrifle karşı karşıya. Aleyküm selamünaleyküm. Ama peki, diyorsun ki mesela Allah Celle Celaluhu demiş ki, Kur'an'ı biz indirdik, onu tahrif etmekten biz koruyacağız, diyor. Bu diyor, Kur'an'a hastır diyor, sünnet içine dahil değildir. Niçin? Çünkü sünnetin Allah tarafından, ve Vesselam'e indiğine inanıyorlar ama tahrife, Meyli olduğu için diyorlar ki artık onu kabul etmiyoruz. Çünkü diyor bu beşeri sözdür ve bu beşeri söz diyor e, her an için tahlil ve karşı karşıya gelebilir. Ve görüyorsunuz işte diyor sünnet kitaplarında zayıf hadisler var, uydurulmuş hadisler var falan filan işte e, felsefe yapıyorlar. Burada var mı cami? Sırahatte işte. yok canım. Bu istirahatlerde cami var mı? Yok. Ben görmedim. Çünkü bir ara ilk buraya geldiğimiz zaman ben epey aradım cami bulamadım. Şurada yapıyorlar herhalde şurada daha girişte Öyle mi? Ama sen sezansızın. Ezan sessizden uzaktan geliyor. Şu sanayide var ya. Şu sanayide aşağıda. Bu mesele tabii e, bu mesele çok geniştir. E, özellikle bu tür fırkaları fırka, yani çağdaş fırka, fırkalar diye bazı şahıslar çağdaş fırkalar diye kitap yazmışlar. Yani bunu, mesela bu tür şeyler oradan araştırabilirsiniz. <gülüyor> Diğer i̇mam Müslim'in takiric ettiği hadiste diyor ki Kale etevadda'u min lihumil ebul Kale na'am fetevadda min lihumil ebul Aleyhisselatü Sema sohbet. Peki diyor <gülüyor> e, devenin etinden dolayı abdest alalım mı veya da alayım mı Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Naam fe tevaddah min ev. Evet diyor Deve etini yediğin zaman Ne yap? Abdest al Ve Ebu Hanife rahimahullah Ve Şafii'lerden bir kısmı e, Devenin eti, abdesti bozmadığını söylüyorlar Ama İmam Malik rahimahullah, İmam Ahmed bin Hembel ve bu çizgide olan alimler, hadis uleması ee, bu hadisin sahih olduğunu söylüyorlar tamam mı sahih olduktan sonra o zaman ne oluyor bu hadis hucet oluyor biz geçen sizi değindik hadis hem akidede hem amelde hüccettir hangi hadis sahih hadis Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in <gülüyor> sözü eğer sahih ise veya hasen ise tamam mı o hadis ister akidede olsun ister amelde olsun kendi nefsinde hucettir Aynen Kur'an hujjet olduğu gibi hadis de sahih, hadis de hüccettir. Dolayısıyla bu hadis sahih ise o zaman hadis uleması ve o çizgide olan alimlerin deve etinden dolayı abdest alınması gerektiğini söylüyorlar. Niçin? Niçin? Allah'a üstes ve selam söylediği için. Hikmetini? Hikmetini ben bilmiyorum. Hocam bu hadislerle bir hadis daha okumuştun da ilk salim, öyle hadis var mı? Hikmeti Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor diyorlar ki, Deve ahırında namaz kılarımı isteyen kılsın, isteyen kılmasın. Efendim? Deve ahırında. İsteyen kılsın, isteyen Devâ kılmasın. Deva değil. Keçi. Keçi, Keçi ve koyun ahırları. Ben değil mi? Belki yanına kadar bir toparlarsın. Ee, devetini yiyen abdest alsın diyor. İsteyen alsın, isteyen almasın diyor. Daha sonra kardeşler, Devetini yiyen abdest alsın. Nerede bu? Ee, ben de bir kitapta okumuştum da, önce kardeşler, Devetini yiyen, İsteyen alsın, isteyen almasın diyor. ikinci şeyde de hadiste aynı kitapta geçiyor. Hmm. Deve etini yen aptal esasını. Acaba birinciyi ne sımetmiş diyor ya? Öyle... E onu onu görmemiz hı bu. Hı senin hı söylediğin hı hadisleri hı görmek hı lazım. Kaynakları falan. Ya. Ya şey atmadda atmadda Hangisinden inşet? Deve de şey de keçi he. ve koyun etinden dolayı diyor ki inşet. <Gülüyor> Bak burada gelecek neyse <Gülüyor> maalesef. Diyor ki: "Kala fi marat al-ganab?" "Kala na'am." fi ibl, kale, la." Keçilerin ve koyunların ahırında namaz kılayım mı? Dedi ki: "Evet." Peki develerin ahırlan? Dedi ki: "Hayır." Ve İmam İbn Teymiyye rahimehullah bu konuyla ilgili soru soruldu ve diyor ki: "Su ma yu'kal lahmuhu, huwa Cevap olarak diyor ki: "Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimehullah fa أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك، تام، فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، يعني أبو تشجى ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجز ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث، لا سلف له من الصحابة، رضي الله عنهم، تام، جاب ولا رقديرك إمام. İbn-i teyme -i diyor. Etiyyenen hayvanların reuthu ey ve çişleri nedir? Temizdir. Ve diyor ki fe inne aktarı selefi enne zâlike leyse bi necis. Selefi salihin yani selef çizgisinde olan alimlerin çoğu bunların necis olmadığını söylüyorlar. Ve huve malik ve ahmed ve gayrihime. Bu da diyor İmam Malik ve Ahmet'in ve bunların birçoğunun görüşüne göre bu hadise dayanarak yani bu necis değildi Bu tür şeyler necis değildir. وَيُقَالْ innehu لَمْ يَذْهَبْ اَحَدْ مِنَ الصَّحَابَ اِلَ تَنْجِدْ ذَلِكَ Yani ashabdan hiç kimse bunların necis olduğunu söylememiştir. Ve biliyorsunuz, ve Vesselam'dan sonra İslam ümmeti için en büyük hüccet, yani delil kimdir? ashabtır Özellikle bir meselede ittifak etmişlerse. Veyahut bir tek sahabi bir mesele, bir mesele de mesele, bir şey söylemişse, eğer o tek sahabi söylemiş olduğu meselede başka sahabiler o meselede O'na karşı gelmemişlerse ve o konuyla ilgili hadis yoksa, sahih hadis yoksa, o sahabinin görüşü bile alınıyor. Çünkü Kur'an'ı ve sünneti en iyi anlayan kimdir? Ashab'dır. Ondan sonra tabi'in, ondan sonra atiba Onun için Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki, Ashabtan gelen diyor, baş üstüne diyor. Tabiinden gelen baş üstüne diyor. Ama etba'ud-tabiinden gelense, on, ''Hum rical ve nehnu rical'' diyor. Onlar ilimde, yani fehl oldukları gibi, biz de diyor, ilimde fehliz diyor. Etba'ud-tabiinden demek ki ne yapmıyor Ebu Hanife Rahim Abdullah? Onlardan bir söz geldiği zaman hemen almaz. Ne yapar? Tethik eder. Eğer hakikaten Kur'an ve Sünnet ve ashabın anlayışına uygunsa, alır değilse, o da alim, bu da alim. O iştihad yapar, bu da iştihad yapar. Ve biz daha önceden söylemiştik. Bir müştehid, başka bir müştehidin görüşünü taklit edemez. Niçin? Çünkü kendisi de müştehiddir. Bakıyor ki o müştehidin iştihadı onun yanında, kuvvetli olmadığı için onu taklit. Ama benim gibi ammi bir adam ne yapar? kendi hayal göre Kur'an'dan sünnetten hüküm istinbat edemez. Ne yapar? Taklid etmesi vaciptir. Bir alimi taklid etmesi vaciptir. Ama mürecih veyahut da müctehid olan kişi taklid ona caiz değildir. Yani mesela seccap biliyorsunuz mesela eğer kurumuşsa hı hı. tamam mı? Çünkü e, eğer rütubetliyse bu hayvanların necasetleri Yani manzara yönden biliyorsunuz elbiselere bulaşılacak Yani çirkin gözükür Ama necasetten dolayı necis değildir Dolayısıyla ister tahta üzerinde namaz kılarsan Yani o ahırda namaz kılmakta bir veis yoktur Keçilerin ve koyunların ahırında Yüksek bir yerde mesela Ama kuruysa yani oradaki he, Kuruysa hiçbir sakıncası yoktur Çünkü necis değildir necis olmadıktan sonra namaz kılabilirsin. Yani Ali Satt ve selamın mescidinde köpekler girerdi biliyorsunuz. Biliyorsunuz Ali Satt ve selamın mescidi ilk etapta kapı mapı falan yoktu, topraktı. Köpekler mesela geceleyin herkes evindeyken geceleyin köpekler oraya giriyor, çiş yapıyor, boklaşıyor mesela. Kurudu olduktan sonra yani gelip de Ali Satt oradan toprağı dışarı atmıyorlar ki. Kuru olduktan sonra tamam bitti gitti be. biliyorsunuz. Abu Hanife'ye göre özellikle İmam-ı Şafii ile İmam-ı Muhammed bu konuda bu meseleyi görmüyorlar. Çünkü İmam Abu Hanife diyor ki sunun dışında da ayrıyette necaset temizlenir. Havadan güneşten temizlenir. bu Hanife'nin görüşüdür bu. Yani orada mesela bir kişi dışkısını yaptı veyahut da yaptı. Güneş onu vurduysa orası tertemiz oluyor. İmam-ı Şafii'ye göre temiz olmuyor. i̇mam Abu Hanife'ye göre rüzgar, güneşten efendim ee, şeyden temizdir. Dolayısıyla bu eti hayvanların zibili, yani gübresi veyahut da tezekleri kuru olduktan sonra, yaş olduğu zaman necis olmadığı gibi kuru olduktan sonra necis değildir. Meni gibi değil mi? Aleyhisselatü Tabii, aleyhisselatü vesselam menisi. Biz daha önceden bunu gördük. Biliyorsunuz Ebu Hanife'ye göre, Maliki'ye göre meni necistir. İmam Malik ile İmam Ebu Hanife rahimahullah, onlara göre erkeğin ve kadının menisi necistir. Ancak Ebu Hanife ile İmam Malik yıkamakta ihtilafa düşmüşler. İmam Malik rahim Allah, ister kuru olsun ister yaş olsun suyla yıkanması şart görüyor. Ebu Hanife Allah yaş olursa suyla yıkanmayı şart görüyor. Kuru olursa yıkanmasına gerek görmüyor. Ovalamak yeterlidir onun için. Ebu Hanife rahimahullah ve ashabı. Yani meni kuru olduktan sonra yıkamasını görmüyor. Diyor ki ovalarsın ondan sonra tamam. Ebu Hanife'nin denilini nedir şey, bu güneş konusunda? Hangisi? hani Güneş vuruyorsa oraya, orası tahir dedi ya. Şehir Edbe'nin de böyle bir görsü var. Zaten öyledir işte İmam Hatta. Ama de... mesela Arabi'nin işeceği yere bakıyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam oraya... Orası sadece... daha yaştı. Orası daha tazeydi. Tazeydi. Yani kuruduktan sonra İmam Ebu Hanife diyor ki mesela bir necaset bir yerdeyse havadan dolayı, rüzgardan dolayı, güneşten dolayı tamam mı? Kuru olduktan sonra orası temizdir, tahirdir diyor. Yani kuru olduktan sonra orayı, orayı yıkamasına gerek yok. Ama cumhurun görüşüne göre yani orası tamamen izale edilmesi gerekiyor. Topraksa toprak, eğer kaya kayaysa mesela yıkanı Çünkü siz e, tecrübe edin veyahut da e, köylü olup da çobanlık yapan insanlar bunu daha iyi bilir. Hayvanlar kayaların üstünde çiş yaptıkları zaman özellikle çok çiş yapıldığı zaman Şöyle bir koklayın. Bakıyorsun ki koku var değil mi? Hele, hele bir günlük, iki günlükse yani bakıyorsun ki gerçekten o çiş kokuyor of. hakikaten. Ve biz daha önce de ne, ne demiştik? Bir suyun necis olabilmesi için üç tane kaide koymuştular alimler. Neydi? Renk. Koku. <gülüyor> Dolayısıyla o kayanın üstü çişten dolayı kokuyorsa cumura göre nedir? Temiz değildir. Ama Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki kuru olduktan sonra yıkanmasına gerek yok. Güneşin ve rüzgarın onu, onu gidermesi yeterlidir. Bu her şeye tatbik edebilir mi? Mesela evet. elbiseye tatbik edilebilir mi? Tabii. Mesela, kuru mesela, olduysa şimdi, mesela. Bu mesele <gülüyor> biliyorsunuz hani bir ara bu gerçi onu hamir konusunda değineceğiz inşallah. Hani, hamir necis midir değil midir? Biliyorsunuz iç Alkollu içki haram kılındığı zaman Medine'de son e, ayetler indikten sonra Allah Resulü Vesselam'ın içki fıçkılarının e, dökülmesine emretti. Yahudiler dedikler, dediler ki Medine'de madem ki, siz, madem ki bu haramdır. Tamam mı? Yani bu alkolu içki haram ise <gülüyor> madem ki içmiyorsanız bari bunu dökmeyiniz bize satınız. Parasından faydalanınız? Biliyor musunuz? Yahudiler o şekilde. Ne yapacağım? Dediler ki, hani tamam madem ki dininiz bunu haramlaştırdı, içmeyeceksiniz, içemiyorsunuz. Çünkü haramdır. Bari onu dökmeyiniz, onu bize satınız, biz size para verelim. Onun parasıyla başka bir şey. Allah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki haram olan her şeyin satışı da nedir? Haramdır. Ne yaptılar bunları? Döktüler. Medine'den Medine sokaklarında döktüler. Ve Medine sokakları gölleşti böyle. Çamurlaştı. Ve Müslümanlar orada sokaklardan geçip gelirken mesela aynen o ne yapıyorlar? Mescide girip Hı. namaz kılıyorlar. Onun için İmam Elbani ve onun çizgisinde olan alimler alkolü içkinin yani spiritonun ve buna benzer şeyler. Yani haramdır manen ama hissen necis değildir demiştik. Değil mi? Bunu demiştik evet. Tahmin ediyorum. Dolayısıyla kadın bir necaset üzerinde gelirse tamam mı? Diyor ki aleyhissalatü vesselam peki diyor necaset ne geçerse hani e, kadının ebası bir karış ondan sonra bir zıra indir diyor ya bir zıra'dan fazla olmasın diyor. Uzatma diyor. Peki diyor ya Resulullah diyor Yerde olan necasetlere değecek diyor. Ondan sonraki yer onu temizler diyor ve vesselam. Demek ki abaya bir necaset değdiği zaman <gülüyor> kuru olduktan sonra o onu temizle, temizliyor. Ve burada Ebu Hanife'nin görüşü en büyük delilidir. O onu temizlemiş olur. Yani yerde sürüne sürüne sürüne sürüne kurulaşıyor. Ondan sonra kuru olduktan sonra tamam. Yıkanmasına gerek görmüyor İmam Ebu Hanife rahim, Ama günümüzde asfalt hocam her taraf. Yine aynı şekilde fark etmiyor. Yani yani asfalt daha çok baraklaştırır. Sürüne sürüne sürüne sürüne. Bu hayvan ölüsü necisi ya. Diyor ki hayvan ölüsünü bıraktığınız zaman, güneşin altında bu zamanla ne oluyor? Sürüyü ve tuza bile dönüşebilir diyor. Bu tuzu kullanabilir şimdi. Aslen necistir diyor değil mi? Ölü olan bir hayvanın leşidir diyor. Ve leş haramdır günümüzde. Ama bu zamanla diyor, güneşin ona vurmasından dolayı diyor. Etkileniyor, yani etkileniyor, güneşten etkileniyor ve bu başka bir maddeye dönüşüyor. Oradan necaset gitmiş oluyor diyor. Tadaklarla, İmam da, Elbani Rahimallah bu güneş, konuda ferdi, ferdidir yani. Ee, cumhur ona muhalefet ediyorlar bu konuda. Ee, bu Aynadın kardeşin anlattığı hadiseyi ''Vallahu alem yani hak cumhurun yanındadır yani. İmam Elbani burada yani e, bu meselede tek kalıyor. Hatta sadiq Hasan Khan bile bu meseleyi ona yani onu şey yapıyor röda Nadiyede. E, tabii ki bu tür görüşler karşısında biz de hani bir kaide söylemiştim de demiştik ki <gülüyor> tercih yapabilecek olan şahıslar Kur'an ve Sünnetin ruhuna yakın olan görüş hangisi ise onu kabul eder. Mukallid olan kişi de Bakar bu kişiler arasında din konusunda en çok güvendiği kişi dinine güvenilen yani ilimine güvenen kişi kimse. Onu taklit eder. Ve böylece bu tür e, bazı aşırı insanların e, yani ihtilafları ne yapmış olur? Gidermiş olur. Bazı şahıslar çok aşırı gidiyor. E, bazı meselelerde. Kimisi tekfir ediyor, kimisi sapıklaştırıyor, kimisi ne yapıyor? Halbuki madem ki burada alimler ihtilafa düşmüşler bu tür meselede. İmam Elbani, İmam Bin Bez Efendim, Şevkani, Şafii, Ahmet Bin Hembel, neyse artık kim olursa olsun. Bu alim midir? Vallahi ben İmam Şafii'ye güveniyorum bu konuda. Ben onu taklit ederim. Diğeri geliyor, Abu Hanife'ye güveniyor. Diyor ki benim yanımda Abu Hanife Şafii'den daha daha alimdir, daha sıgadır. O onu taklit ediyor. Ve mukallid olan insanlar bu mesele bu taklitte e, serbestleyen kişi o kime inanıyorsa din konusunda. Çağdaş alimler ise yani yaşayan alimler arasında mesela diyelim ki bugün Elbani yaşıyor, İbn Bez yaşıyor. İbn Bez namazın terkini tekfir ediyor. Ebun Elbani tekfir etmiyor. Ben bakıyorum diyorum ki, benim yanımda Ebun Bez sıkkadır. Ben ilmine güveniyorum. İmam Elbani'den daha çok yanımda. Benim yanımda diyor. Daha çok şeydir diyor. Ben diyorum bu konuda Ebun Bez'i taklit edelim. Buna ne denilmesi gerekiyor? Denilir ki, denilebilir ki, Allah sana mübarek etsin. Allah sana da mübarek etsin. Çünkü bunlar mukallittir. Gel ki gelelim müştehit bir kişiye. Niçin, niçin Öbim, yani mesela Ebun Bez ile İbn Uthaymin bu konuda ihtilafa düşmüşler. İbn İbn diyor ki bir tek farz namazı terk eden bir kişi hemden hemden terk ediyor. O adam kafirdir. İbn Uthaymin diyor hayır. Ve İbn Uthaymin İbn öğrencisi. İbn Uthaymin diyor ki bir tek namazı terk etmekle biz tekfir edemeyiz. Arada bir namaz kılan kişi kafir değildir ama fasıktır. Ama kulliyen namazı terk eden tamam mı? İbn Uthaymin'e yanında kafirdir. Bu da Suudlu bu da Suudlu ve İbn Utheymin bunun öğrencisidir. Niçin? Çünkü bu müştehittir, bu da müştehittir. Ve İbn Utheymin burada hocasının yani şeyhini taklit etmemiş. Niçin meseleyi araştırıyor? Diyor ki bence diyor Eb adın bez benim bizim şeyhimiz diyor. Burada hata etti diyor. Doğrusu böyledir diyor. O zaman yani müştehit taklit yapması caizdir. Mukallitler alimler arasında dilediği kişiyi taklit edebilir. Peygamberim. Şeyh, şimdi Namaz biz, vakti geldi. Ezan yapıyoruz. okundunuz mu? Yok. Şeyh, ezan, ezanı ezanı duyduk şimdi. Burada ezan okunması gerekiyor Ha Okunması gerekiyor. burada cemaat yapıyoruz. Burada camiler de yok. Ama ezanı duyduk mu? E, mikrofon sesiyle duyuluyor. Mesela, mesela mikroftan, mikrofondan ezan okunduğu için aslında bizim ta oraya kadar mesela orada çok uzak olan camiye gitmek de bizim üzerimize vacip değildir. Evet. Çünkü damın üstüne çıkıp ezan okusa biz işitmeyeceğiz burada mikrofonlar vasıtasıyla işitiliyor. Allahü Ekber, Allahü Ve uzak, hava, rüzgar bunlar selli, sesleri dalgalaştırarak. O zaman bunu piyasa insanlar evinde ezan ezanı önerinde üç kişi olacak. Eğer çok uzaksa mescid. Uzak. İşte mikrofondan ezan da iliyor. burada damla. Ikinci katta. Neyse ezanı okulayacak. Iki üç kişi. Yok mesela diyeyim ki bizim neyse şu ezanı dinleyelim. Estağfurullah. وَاسْلَمُوا أَشْهَدُ أَنَّ